Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil alemin Vessalatu ala muhammedin Ve ala alihi ve sahbihi ecma'in Muhterem seyirciler, Nisa suresinin 15. ayeti kerimesiyle tefsirimizi Nisa suresinin 15. ayeti kerimesiyle tefsirimizi devam ettiriyoruz. Bu bölümde ve Nur suresinde insanın olduğu yerde birçok şeyin olabildiğini Rabbim biliyor, görüyor, ezeli bilgisinde biliyor. Zaman içerisinde o iyilikler ve kötülükler gerçekleşiyor. Bir kötülükle ilgili düzenleme getiriyor bu 15. ayet kerimesinde. وَاللَّاتِ يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ Hanımlarınızdan, bu hanımlarınızdan kelimesi, yani ben tek evliyim ama bir başka Müslüman kadının da bizim yani Müslümanların kendi hanımı gibi değerlendirilmesi gerektiğine inan, e, ne işaret ediyor. Yani hakime, insanlara, bütün Müslümanlara diyor ki, bütün Müslüman kadınlar sizin kadınınızdır. Ona göre sahip çıkacaksınız. Hanımlarımızdan fuhuş işleyenler olursa, Dört şahitle, ki onlar da Müslüman olacak, sizden olacak diyor. Sizden olan dört tane şahitle şahitlendiriniz. İftira gayet kolay. Dilinizin ucundan dökülüyor, o kadar. İki tane adam, üç tane adam, dört tane adam hatta iftira ederek... Birini İpe Götürebilirler. Zanlarınızla Hareket Etmeyiniz. Eşleriniz, Çocuklarınız, Kızlarınız, Oğullarınız hakkında Zanlarla Hareket Etmeyiniz. Somut Delil. Somut Delil de 4 Tane Erkek ve Müslüman Şahidin Yalnız oynaşıyorlardı demeleri de zina suçu için yeterli değildir. Oynaşmanın da ayrıca cezası var ama diğeri gibi zina suçu gibi değildir. Onun için yani birçok aileler bilirim efendim telefondan telefonlaştığından dolayı telefonda yapmış olduğu konuşmada da o kelimeye Kendisi mana yüklemesiyle ayrılıklara sebep oluveriyorlar. Çok iyi araştırmadan hele hele zina konusunda dört tane şahit olmadan karar vermeyiniz. Şahidiniz dört tane olsun diyor. Fe'in şehidü eğer dört tane insan Şahitlik yapacak olurlarsa, fəmsikuhun nafil büyüti, hatta yeterfahun nelmüte, ev yejgal Allahu luhun Allah onlara bir yol gösterinceye kadar, yani bir açıklama geleceğine Rabbim işaret ediyor. Gelmiş mi bu konuda? Evet. Gelmiş Nur suresinin ikinci ayet-i kerimesinde zina eden erkekle zina eden kadın dört tane şahitle suçları ispat edildiği takdirde her birine yüzer değnek vurulmasını emrediyor Allah Celle Celaluhu. O düzenleme gelinceye kadar onu yine evlerde tutun ve Rabbimin hükmünü bekleyin, diyor Allah Celle Celaluhu. Hüküm de gelmiş, bu ayet-i kerime açıklığa kavuşmuş yani cezası bildirilmiş. Peki erkeklere böyle de, şey kadınlara böyle de, erkeklere وَلَّذَانِ يَتِّيَانِهَا مِنْكُمْ فَأَذُوهُمَا Sizden erkeklerden de bu suçu işleyenler olursa onlara eziyet ediniz. Eziyet ediniz, daha e, zina suçunun cezasını bildiren Nur suresinin ayeti kerimesi nazir olmamış. Hakimin takdirine bırakılan bir cezadır. Zina suçu cezası kadar ceza değil, eziyet kelimesi bunu ifade ediyor. Ee, öyle bir cezalandırmayla cezalandırınız. Feintaba ve aslaha eğer tevbe ederlerse, kendilerini düzeltirlerse feağridu anhumâ. Onları cezalandırmaktan da faz geçiniz. Allah kâne tevvâber rahima Şüphesiz Allah, tevbeleri çokça kabul eden ve kullarına karşı gayet merhametli olandır, diyor. Yalnız tevbede acele edelim. İleride tevbe ederiz. İleriye varamayan arkadaşlarınız var. Kırkında tevbe ederiz dediniz 35'inde gitmiş. 60'ında tevbe ederiz diyorsunuz 45'inde götürü veriyor melek. Onun için tevbede acele acele etmemiz gerekiyor. Rabbim diyor ki inne tevbetu alallahi lilladine ya'maluna's su'e bi cehaletin summe yetubuna min garibin. فَوْلَٰئِكَ يَتُوبُ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ مَكَانَ اللّٰهُ عَل۪يمًا Yaptığı kötülükleri cehaletle yapanlar üzerinedir Allah'ın tevbesi. Yani Allah'ın tevbesini kabul eder. Kötülüğü yapmışlar, cehaletle yapmışlar. Cehalet bilmeme anlamına da gelmez. Hani yüzmeyi öğrenmek için on tane kitap oksanız denize düşünce boğuluyorsunuz. Bilmeyi yapma haline dönüştürmek gerekiyor. Mesela işkinin haram olduğunu bilmeyenimiz yok ama birçok Müslümanımız içiyor. Bilmek onu yaşam haline dönüştürmektir. Bunu yapanlara... Yine Allah tevbe kapsının açık olduğunu ifade ediyor. Kötülüğü yaptıktan sonra hemen arkasından da tevbesini yaparsa Allah onların tevbelerini kabul eder. Allah her şeyi bilendir, her şeye hükmedendir, hükmünde de hikmet sahibi olandır. Ama tevbe ne zaman kabul edilmez onu da bildiriyor. وَلَيْسَ تِتْتَوْبَةُ لِلَّذ۪ينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّعَاتِ حَتّٰى اِذَا حَضَرَ اَحَدَهُمُ الْمَوْتُ Bütün kötülükleri yaptıktan sonra ölüm döşeğine yatmış, ecel gelmiş. قَالَ inni تُبْتُ Şimdi ben tevbe ettim, yaptıklarıma pişman oldum diyor olan الذين يموتون وهم كفارون kafirler ve bir de bu son anda tevbe edenlerin tevbeleri kabul edilmez ilaike ate inne alehim azabun elima onlara biz çok acıklı bir azap hazırladık diyor Allah celle celaluh bu ölüm döşeği ecel vakti deyince Akla şu gelmesin. Hani adam hastaneye kaldırılmıştır. Orada yatıyor. O yatma neticesinde de ölmüş. Üç gün sonra ölmüş. Beş gün sonra ölmüş. Tevbe hala açıktır. Bunun sınırını koyma hakkı bana ait değildir. Sevgili Peygamberimiz Aleyhissalatu Vesselam o sınırı da şöyle bedirlemiş. Allah kulunun tevbesini Can boğaza gelinceye kadar kabul eder. Can boğaza geldikten sonra kabul etmez. Canlı örneği Firavun. Firavun suda boğuluncaya kadar tevbe etmiyor. Bakmış ki kurtuluş yok. Gidiyor son nefeste. Diyor ki ben de iman ettim. Diyor ama... Yine aynı yerde Allah Celle Celaluhu, Firavun'un o imanının ona fayda vermeyeceğini Rabbimiz açık ifadelerle bize haber veriyor. Ya eyyühellezine amenü, ey iman edenler, bize hitap ediyor, yani Müslümanlara hitap ediyor ve diyor ki, Lâ yahlulü lekum en teritü'n nisa ekerha. Kadınların mallarına zorla varis olmak size helal değildir. Sahabe bunu çok iyi anlıyordu. Çünkü cahiliye döneminde kocası ölen bir kadına bir başkası ben onu aldım dediğimi alıyor. Öyle. Biraz da güçlü olanlar için geçerli bu. Malıyla beraber alıyor. Aslında kadın için değil, malı için. Malına el koymak üzere alıyor. Bu günümüzde olur mu? Günümüzde de olur. Günümüzde de şöyle olur. Kadının Gönlüne göre istediği biriyle evlenmesine engel olanlar olur. Babası ölmüş, büyük bir mal kalmış. Onu ne yapıyorlar ne ediyorlar? Bir kızın da sevmediği biri tarafından evlenilmesine zorlayıyorlar. İroğan'ın kızı, ağa ölmüş kızı almış karşı ağa kendi oğluna zorla zorlası ne ona talip olacak olanları işini bitirerek döverek korkutarak da oluyor. Bu tür şeyler olmasın diyor Allah celle celalühu. Bu size helal değildir. Mela'a tavvulu hunne li tadhhabu bi Onlara vermiş olduğunuz mihirleri geri alma konusunda onlara da baskı uygulamayın. İlla en yetina bi fakhishetin mubeynet. Ancak apaçık delillendirilmiş, şahitlendirilmiş bir hoş işleyecek olurlarsa, verdiğiniz mihri geri alabilirsiniz. Alabilirsiniz diyor, alınız demiyor. Tamam, ben ayrılalım hayatım, her şey senin olsun. Her şey senin olsun. Benim bir bu. bu, dinimde izin veriyor, benim yapım da budur. Her şey senin olsun çünkü seninle çok iyi günlerimizde geçti bizim. Demek ileride birbirlerimize kızmayı, aleyhinizde laf etmeyi, dedikodu üretmeyi engelleyen bir durumdur. Ve aşirûhun bil maruf. Eşlerinizle hoş geçininiz diyor Allah Celle Celalühu. İşlerinizle hoş geçininiz. Dört günlük dünyada gönül tellerinizi dahi titretmemeye dikkat ediniz. فَاِنْ كَرِحْتُمُوهُنَّ عَسَىٓا اَنْ تَكْرَهُ شَيْاً Eğer eşinizde hoşlanmadığınız bir şeyi görürseniz hemen boşanma tarafına gitmeyin. Ayette boşanma tarafına gitmeyi demiyor. Şöyle diyor ve eğer Allahu hiyi hayran Allah o hoşlanmadığınız şeyde de birçok iyilikler birçok hayırlar kılabilir. Hoşlanmadığınız bir tarafı var ama boşanmayı gerektirecek bir şey değil o. çık etmemek üzere konuşayım da bir delikanlı, delikanlı dediysem üç tane çocuğu olmuş. Hanımının bir suç işlediğini öğrenmiş. o ay mı diye geldi. Hayır dedim boşamam. Hepimiz günah işliyoruz. Zina suçu değil başka bir. Büyük günah. Bir büyük günahı işliyor. Daima işliyor. Hastalık haline gelmiş. Hastalık haline gelmiş. Yıllarca işliyor. Boşa yayım mı diye fetva ailesine gitmiş. Boşa demişler. Sonra demiş ki bir de Mahmut doktor gideyim. Dedim ki boşuna. Dostlarına duyur. Benim eşimin böyle bir e, alışkanlığı vardır, hastalığı vardır. Siz Kendinize sahip olun. eşin evinize, malınıza, mülkünüze sahip olun de. Ama boşama Şimdi o yağlı ballı yaşayıp gidiyorlar. Yıllar geçti tabii ki. Rabbim diyor ki o hoşlanmadığınız şeyden dolayı Allah ondan nice hayırlar da halkedebilir diyor. Hani bademin kabuğu serttir. Kırmanız çok zordur, bir kere dişinizle kıramazsınız ama içi gayet tatlıdır. Dikeni koklayacaksınız ve gülü top koklayacaksınız ama onun yanı başında dikeni de vardır. İnci mercan değerlidir ama tehlikesi vardır. Onun için yani saf, hiç kötülüksüz insan yok. Hatasız insan yoktur. Biz hatalarımızı karşılıklı temizleyeceğiz. Hani elimizin biri kirlense, ikisi de kirli. Bunu bir araba tamircisi diyelim, her tarafı eli. Ya bu el de kirli, bu el de kirli. Bu, bunu nasıl temizlesin? Abi ben kirliyim, sana faydalı olamam. Demeyin. Bu kirli elle, bu kirli el sabunu alır, Suyun altına koyacak olursa temizlenir. İkisi de temizlenir. Ben kirliyim temizleyemem, temizlenemem demek yok. Ve yine Rabbim üstübedar zevjin mekana zevjin ve falat minhu şeya. Eşinizden boşanmak ve bir başka kadınla evlenmek istediğinizde. Ona vermiş olduğunuz nihir, tonlarca altın bile olsa ondan almayın. اَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَعَنًا وَاِثْمَعُوا بِيْنَا İftira ederek ve büyük bir günah işleyerek mi alacaksınız? İftira ederek dikkat edin. Bazı aileler var, bir sebepten boşanmaya karar vermişler. Ama o sebebi çevrelerine söylemekten utanıyorlar. Ya bundan dolayı da kadın boşanır mıymış diyecekler diye. Bu sefer tutuyorlar o masuma kaldıramayacağı iftirayı maalesef atıveriyorlar. Rabbim bunu yapmayın diyor. Tamam tamam. Yani izdivacı olur, evlilik olur da intizacı olmayabilir, uyum sağlanamayabilir, ayrılabilir. Ama ayrılırken de severek ayrılmak gerekir ve verilenleri geriye almamak gerekir. Ve وَكَيْفَ تِأْخُذُونَهُ Nasıl verdiklerinizi ondan alırsınız? وَقَدْ اَفْلَى بَعُلُكُمْ ila بَعُلُ Siz birbirinize kaynaştınız. Tenleriniz ve ruhlarınız kaynaştı. وَيَخَدْنَ مِنْكُمْ مِيْتَاقَنْ غَلِيظًا Onlar sizden çok sağlam söz almışlardı. Nikah akdi esnasında Allah'ın huzurunda eş olarak kabul ettim sözünü almışlardı. Bu söze bakmadan siz onlara nasıl kötülük yapar ve verdiklerinizi alma tarafına gidersiniz. Ve la tenkihu haaba ukumminen lis'a illa ma gatsaraf innehu kana fahishatan ve mabtan bis'a Babalarınızın nikahladıkları kadınlardan siz nikahlamayınız. Babanızın nikahladığı bir kadın sizin anneniz gibidir. Yani babanız sizin annenizin dışında, anneniz vefat etmiş bir kadın almış. Veya bir kadınla evliymiş babanız bir zamanlar ondan boşanmış. Annenizi almış. O babanızın boşadığı kadın size haramdır. Ona analık diyoruz biz Türkçe'de. Analığınız anneniz gibidir nikah açısından, miras açısından değil. Nikah açısından. Bu geçmişte olmuş. Yani İslam öncesinde, cahiliye döneminde bu olmuş. Çok kötüdür. Allah'ın gazabını çeker. Çok kötü bir yoldur. Bu bir fuhuştur diyor. Allah Celle Celaluhu. Yürürlükten kaldırılmış yani. Babaların evlendiği kadınlarla oğlunun evlenmesi haram kılınıyor. Daha Hürrimet aleykum ümmahatikum, ayet-i Anneniz size haramdır, anneyle evlenilmez. Ve benatüküm kızınız, kızlarınız haramdır. Ve ehavatikum, kız kardeşlerinizle evlenemezsiniz. Ve ammatikum, halalarınızla evlenemezsiniz. Ve halatüküm teyzelerinizle evlenemezsiniz. Ve benatul ehi ve benatul ikhti kız oğlan ve kız kardeşlerinizin kızlarıyla evlenemezsiniz ve ümmahatukumul lati arzanakum süt annelerinizle evlenemezsiniz ve akhawatukum miner radaati süt kız kardeşlerinizle evlenemezsiniz ve ümmahatun isaikum Hain validelerinizle evlenemezsiniz. Ve rabâ ibük müllâti fî hücûrikum min nisa'ik müllâti dekaltüm bihinne fe'in lemtekün dekaltüm Evlendiğiniz hanımın başka kocasından olan kızıyla da evlenemezsiniz. Evet. ''Evlendiğiniz hanımın başka kocasından olan kızıyla da evlenemezsiniz'' diyor Allah Celle Celaluhu. Hocam e, günümüzde böyle bir şey, günümüzde şu anda, şu anda günümüzde Türkiye'nin en aydını kabul edilen bir adam bunu yapmıştır, halen öyle. Bir kadınla evleniyor, kadınla boşanıyor, onun kızıyla evleniyor. Ve şu anda evlilik devam ediyor. Ve boşandığı kadınla da aynı evde kalıyor. Yani eski karısı yeni kayınvalidesi durumunda yaşıyorlar. Cahiliye, imansızlıktır. Özeti bu. Cahiliye, imansızlık. Çağlar öncesinde, İslam öncesinde olan o adet, günümüze birileri tarafından sokulu vermiştir. Ve halal ilü ebnai kum oğullarınızın hanımlarıyla, yani gelinleriniz de kızınız gibidir nikah açısından. Gelininiz kendi kızınız gibidir nikah açısından ve, ve, ve hala ilu ebnâ ikumul lezîne min aslâbikum kendi sulbünüzden olan oğullarınızın hanımları bunu niye açıklama gereği duyuyor Rabbim evlatlık edinmişsiniz bir oğlanı beslemişsiniz büyütmüşsünüz evlendirmişsiniz sonra o hanımından boşanmış onu evlatlık Edene halal mı? Eh. İki tarafta razı ise helaldir. Ama kendi sulbünüzden olan e, oğlunuzun hanımı ölünceye kadar size haramdır, kızınız gibidir. Ve entecme obeynelukhteyni. iki kız kardeşi aynı nikah altında toplamak. Bu da haramdır. Kız kardeşin biriyle evlidir, boşanmıştır, öbürüyle evlenebilir. İddetini bekledikten sonra. Veya biri ölmüştür, öbürüyle evlenebilir. Ama iki kız kardeşi aynı anda birlikte eş olarak almak haramdır. illa maagad selef. Geçen geçmiştir. Yani eski İran'da Pers imparatorluğunda bu varmış. İslam orayı da fethettikten sonra Müslüman olmuşlar adamlar, toplu Müslüman olmalar meydana gelmiş. Demiş ki, geçen geçmiştir. Geçmişten hesap sormuyoruz ama şu anda annesiyle evli olan, kızıyla evli olanlar, geliniyle evli olanlar derhal ayrılacaklar, ayrılınmış. Geçen geçmiştir. اِنَّ اللّٰهَ كَانَ وَفُورًا رَّح۪يمًا Allah günahları örten ve merhamet edendir. Daha, وَالْمُحْسَنَاتُ مِنَ ensa Evli kadınlarla evlenilemez. Evli kadınlarla evlenemezsiniz. Bu, bazı kadınlar evli olmuşlar, kocasından fiilen ayrılmışlar ama nikahları devam ediyor. Ama bunu evlendiği adama söylemiyor. Nikah giyiyorlar, sonra ortaya çıkıyor. Orada erkeğe günah olmaz, aldatan kadına günah olur. İlla muameleket mellek ed aimanukum kitaba Allahi aleykum ve ahlillakum ma wara'id alikum antabdahu bi amwalikum muhsinina gayr <gülüyor> musafihina فَمَسْتَمْتَعْتُمْ بِه۪ي مِنْهُنَّ فَآتُوا هُنَّ وُجُورَهُنَّ فَر۪يلَهُ Harp esiri cariye kadınlar hariç. Onlar harp esirlerinin durumu ayrı. Harp esirleri taciz denilen şey değildir bu. Harp esiri alınıyor, gaziler onlara tecavüz edemezler. Birine mülk olarak veriliyor. O yalnız onundur ve bir hayız müddeti, iddetini de bekliyor. Yani bir aylık iddetini de bekliyor. Ondan sonra evlen evlenebiliyorlar. Bu Allah'ın kitabı sizin üzerinizde yazılı olan budur. Bunun dışındakiler size helal kılınmıştır diyor Allah Celle Celaluhu. Onlardan mihirlerini vermek kaade evlenebilirsiniz. Muhsinîn olacak, yani zina etmeyen olacak, onlardan faydalandıklarınıza yani nikahladıklarınıza mihirlerini Allah'ın tayin ettiği şekliyle veriniz. Vela günah Aleyküm ف۪ي مَا تَرَضَيْتُمْ بِه۪ي مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضًا Mihiri verdikten sonra kadın kendi rızasıyla size bağışlamasında da bir günah yoktur. İnnallâhe kâne alimen hâkîmâ. Allah her şeyi bilendir, her şeye hükmedendir, hükmünde hikmet sahibi olandır diyor Allah Celle Celal. Biz Allah'ın dediğine uyalım. Dünyamız güzel olur, ahiretimiz güzel olur. Bu dünyada iffetimizle yaşarız. Ahirette Rabbin rızası, ve oluruzasının neticesi olan cennetini inşallah kazanırız. Rabbimiz yardımcımız olsun. Dinlediniz ve seyrettiniz. Hepinize teşekkür ederim.